Merhabalar, ben Kerem Doğan. Ben Didem Gürsap. Kamusla güreşmeye devam ediyoruz. Evet. Ee, yeni yayın döneminde ikinci programımız. Ee, aynı isimli programımızla aynı isimli e, Instagram, Twitter ve mail adreslerimiz olduğunu hatırlatalım. Mailimiz Gmail. Evet. Evet. Öyle. Programla eş zamanlı olarak Twitter'dan e, bir takım görsel ve bilgiler paylaşıyoruz. E, her yayın döneminde e, ufak bir konsept değişikliği e, yapıyoruz. Dinleyicilerimiz bilirler. E, bu sefer de e, yaza girerken hep böyle bir dışarı e, açılıyoruz. E, gene dışarı açıldık. E, bir takım e, küçük coğrafi alanlar ve onların bize çağrıştırdığı sözcüklerle ilerleyeceğiz e, bu yayın döneminde. Geçen ee, hafta zaten başlamıştık işte kır ova çimen çim çayır çayır değil mi? Evet. Onlardan bir, bir takım kelimelere varacağız. Hepsinden bahsettik. Şimdi ilk vardığımız sözcük e, Leyle. leylek oldu. <gülüyor> e, ben sadece dinleyicilerimizle şunu paylaşmak istiyorum. E, şimdi e, böyle konseptimize küçük bir ad da koyuyoruz. E, mesela geçen e, yayın dönemi tezatlardı zaten. Adı çok üstünde. Ondan evvel e, çiçek böcek demiştik. Şimdi buna isim bulmakta biraz zorlandık. Çünkü diyelim ki çayır, ova, yeşillik ve onların anımsat sözcüklere gideceğiz... ...leylek gibi, yeşil gibi, kelebek gibi... ...işte denizi seçeceğiz... ...balığa, maviye falan gideceğiz... ...böyle buna uygun bir başlık... ...hepsine uyabilecek bir başlık bulurlarsa... ...bizimle Twitter'dan... ...ya da Gmail'den paylaşabilirler... paylaşabilirler evet... ...evet neden Leyle'yi seçtik Keremciğim... ...canım tam işte... ...biraz leylekleri gördüğümüz anlar değil mi... ...tam göç zamanları... ...evet... E, leyleklerle ilgili e, İstanbul'da gerçekten güzel manzaralar oluşuyor. E, sevdiğimiz bir... Hayvanımızdır. <gülüyor> Aynı zamanda. <gülüyor> evet yani Türk Bana Kalkına... biraz matematiği biraz <gülüyor> komik gelir ama o incecik bacaklarla nasıl ayakta duruyor falan diye. Ha görsel olarak evet, mı? Hı hı. Evet. böyle çok ince uzun insanlara da evet, leylek falan bilir. denir. Ee, göçleri e, halkımızı hayli heyecanlandıran böyle evet. bakıp ah geliyorlar ah gidiyorlar dediğimiz hatta Ayakta görünce çok seyahat edeceğimizi, oturarak hmm, gördüğümüzde evet. bir yere gitmeyeceğimizi... Sayıları inanılmaz rakamlara ulaşıyor değil mi? Hani işte on binleri buluyor galiba. Öyleymiş. Hatta ben de bir bilgi var. Bu daha programın ilerisine ait bir bilgiydi ama çok yerinde oldu. Söyleyeyim. Kuralcı efendim, tabii. olmamak lazım. Efendim 1972 sonbaharında bir de e, sayımlar yapılıyormuş bu kuşların geliş hmm. gidişiyle ilgili gözlemciler. E, 1972 sonbaharındaki sayımda e, boğazda 300 binden fazla kuş sayılmış. Of. Bu en büyük sayı. Aslında genellikle hani on binler olarak hmm, e, sayılıyor. 300 bin leylek. Evet. Bütün manzarayı kapattılar muhtemelen. 300 <gülüyor> evet. bin leylek <gülüyor> çok ciddi bir sayı. Ya e, tabii hiç 300 bin kesin görmemişimdir ama böyle bazen yüzlerce, binlerce gördüğümde bile o kadar heyecanlanıyorum ki ortaları koşuyorum, <gülüyor> fotoğraf çekmeye çalışıyorum falan. Evet güzel bir duygu. Ancak malum bu geçen seneki programlardan birinde de bahsetmiştim göç yollarında. E, ...dair savaşların olması... ...bu hayvanlar neler yapıyor acaba... ...diye düşünüyorum her zaman... ...özellikle bu... ...Afrika ve işte... ...Irak, Suriye... Aa. ...havzasında, göç havzası aslında... O geri dönüşlerinde, Afrika'dan dönüşlerinde hayvanlar neler çekiyor acaba? O da bir soru işareti. Ya o ne olarak... güzel bir noktaya değindin. Çok doğru. Çünkü bilgiler arasında da vereceğiz. Ee, bunlar gündüz uçan, gece konaklayan hayvanlar. Hani üstünden hmm. geç git gibi bir şey yok. Evet ya çok... ...değişik... Kim bilir ne badireler atlatmışlardır evet. değil mi? Ee, biraz etimoloji Kelime. sözlüğüne bakalım. Bakalım. Sende var galiba İyi Boğlu. Evet, bende iyi Boğlu var. Ee, Türk dilinin Kaptı mu? <gülüyor> Kaptı. Ya bende e, son e... <gülüyor> yayın vardı efendim o yüzden İyi bana geçti. Ee, Türk dilinin etimoloji sözlüğü. Şimdi Arapça e, laklaktan geldiği ne söylemiş hmm. Eyiboğlu e, bu gagasıyla ile çıkardığı sesten türemiş zaten bazı hmm. dillerde sözcük doğal sesleri taklidiği kelimeler var ya e, aslında çok böyle ses çıkaran bir hayvana değil bildiğim kadarıyla evet ama tak tak tak yapışı ile hmm. ilgili bir evet. şey o da laklak hmm. lak gibi Farsça'da da leklek lek olarak bir kullanımı hmm. varmış ancak diğer dillerde e, farklı e, İngilizce'de stork olarak geçiyor. Almanca'da Storch, R-C-H diye bitiyor. Yanlış telaffuzdan korkuyorum. Her zaman telaffuzu hatırlayamıyoruz. Şu an, her birinde bilmek durumunda değiliz. Efendim değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Araştırıyoruz da bazen var e, atladığımız oluyor. Şimdi İspanyolca, İtalyanca ve Latincedeki birbirine e, benziyor. E, yani İtalyanca'da e, e, ne diye geçiyor. Chigogna Çiçonia zaten hmm, latince de doğru, e, o şekilde zooloji kullanılıyor. Ee, böyle bendeki etimoloji kaynağı Bendenin efendim. Benden nişanyanda benzer e, açıklamalar var. Ancak e, sözcükle ilgili olarak akatça, laklako e, Bu da leylek sözcüğü eş kökenlidir diyor. Hmm. Akatçada da da lak, lak beden, yani e, Benzer coğrafya, yakın coğrafyalarda... ...ses benzeşmesi olan... ...kelimeler kullanılmış. Dikkatimi hiç o çekti. Arapça'da, Farsça'da, Akatça'da... Avrupa'da da keza benzer değil mi? Evet. Hı -hı. Genellikle de öyle oluyor. E, TDK'ye... ...baktım. Yine... E, ...köken olarak Farsça, Leglek'ten... E, ...geldiğini söylüyor. E, Zoolojik olarak... E, ...Leyleksilerden kışın... E, ...Tropikal Afrika'da yaşayan... ...siyah telekli, telek dedi tüy... E, ...uzun gagalı, uzun bacaklı... ...büyük beyaz göçmen kuş... Cicconia, Cicconia diye okunuyor Latince'de. Evet, çok da şairani. <gülüyor> ee, senin de bahsettiğin gibi leylek gibi işte zayıf uzun bacaklı olan kimselere leylek gibi deniliyor. Ee, bu kullanılır. Leyleği havada görmek şaka yollu. Ee, çok gezenlere takılmak için söyleniyor. Evet yani şaka ya da Hale ciddi da ama e, havada mı gördün <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> leyleği? <gülüyor> Evet. E, Leylin yuvadan attığı yavru diye bir e, söyle ama bu da hani çevresinde gereği kadar ilgi görmeyen kişiler için kullanılıyor. Evet. E, Leylin ömrü laklakla geçer efendim bir de o, o var bu da hani boş anlamsız hani konuşanların durumunu anlatmak için söylenen işte bu boş anlamsız konuşanların. Hatta... Bu bana şeyi anımsattı, bir e, ilk tiyatro eserimiz sayılan Şinasi'nin şair evlenmesinde bir Ebu Laklaka karakteri vardır. Hmm. Böyle laf kalabalığına getirip bol bol konuşarak e, giden bir kişi. O yüzden ismini hmm. de böyle uydurmuşlardır. E, ben de TDK'den, ben yavaş yavaş Kerem'in elindeki kaynakları... Evet. E, <gülüyor> ...kapmıyorum sevgili dinleyiciler... <gülüyor> ...sadece bir iki Paylaşırız tanesini efendim. paylaşıyoruz efendim... ...şimdi şöyle... ...leylek gagası diye bir aletten bahsediyor... ...Türk Dil Kurumu Sözlüğü... Hmm, ee, ...neymiş o bakalım... ...şöyle bir şey... ...bir çizimin oranları bozulmadan... ...daha küçük veya büyük çizimi için kullanılan bir araç... ...olarak hmm, geçiyor... ...karga burnu aklıma geldi... ...bir de karga burnu vardı... ...şeklen benzer... ...fakat bu leylek gagasında şu ilgimi çekti... ...hemen sevgili dinleyicilerimizle... ...Twitter'dan paylaşalım diye internete girdim... Ee, Kendimce her türlü aramayı yaptım ama bu aletin şekli şemaline dair bir görsel bulamadım. <gülüyor> Yine bulan dinleyicimiz varsa bizimle paylaşabilir. Başka bir ismi de olabilir belki. Kulağından Keza, kalktım acaba diyeceğim ama. E, yani belki başka bir şey deniyor artık çünkü öyle bir alet varsa da vardır başka yani. Adlıdır. doğru evet. Bir de leylik gagası diye bir ot varmış Keremcim. Allah Allah. Evet, bu, bu leylek gagası aletini araştırırken buldum onu da. Çoban iğnesi, turna gagası, iğnelik otu da deniyormuş. Hmm. Onun görseli bol bol var ama çok ilginç bir şey yok. Yenen bir ot mu bu? Efendim? Yenen bir ot mu? E, yeniyormuş da bazı şeylere iyi geliyormuş hatta e, hmm. sağlık sorunlarına. E, bir de leylek fırtınasından bahsediliyor. Nisan'da olan bir fırtına. E hmm. tabi e, leyleklerin geliş döneminden dolayı ismi böyle konmuş... <gülüyor> İşler böyle. Ee, Biyolojisinden bahsedelim. Bahsedelim, değil mi? Sen de meşhur bir zoolojik kaynak vardı. Yaşamın temel kuralları Ali Demirsoy'un. Bu arada Ali Demirsoy'un kitapları asil kitaptan çıkıyor. Dinleyicilerimize hatırlatalım. Merak edenler olursa, leylek e, sınıfı kuşlar tabi. Alt sınıfı günümüz kuşları, gerçek kuşlar diye geçiyor. Takım olarak... Nasıl e, yani? Ha mesela dodo kuşu gibi değil. Hı. Geçmiş eski yani yaşıyor var her gün tabii görüyorsun. Tabii tabii. Evet. kuşları diye bir alt sınıf var. Ha. Takım olarak konyiformes diye o konu herhalde. Gresores, leylek Bunların genel özelliklerinden bahsedecek olursak sularda ve nemli yerlerde yaşayan yarı sucul kuşlar bunlar. Gagaları, boyunları ve bacakları uzundur. Nasıl dengede duruyorlar? Hep şaşırıyorum ben. Eee... Üçü öne yönelik, dört parmakları var. Ee, ön parmaklar arasındaki yüzme perdeleri ya hiç yoktur ya da çok küçüktür. Hayvansal olarak besleniyorlar. Eşlerin ikisi de kuluçkaya yatıyor ve yavruları yönlendiriyorlar. Hı, evet birlikte. Ben akrabaları e, yanlış söyledim neydi efendim? Evet akraba. Akraba. <gülüyor> E, Kela aynaklar, e, balıkçılar, akrabaları e, korkutulduklarında dikleşip ve gagaları ile vuruyorlar. Genellikle koloni halinde ağaçlarda yaşıyorlar. Kutuplar hariç dünyanın her yerinde yaşarlarmış efendim. E, bunlar leyleksiler ama. sıfır leylekler değil değil mi? Leyleksiler için söylüyorsun. E, yok şey işte leylek giller. Ha, giller yani, işte. Evet, Kela balıkçıları da barındıran ben de flamingolarda bu işin içerisinde bu daha hmm. geniş bir şey mi acaba? Zaten birbirine çok benzeyen böyle uzun bacaklı. Onlar takım olarak aynı takımda değiller ha, bildiğim kadarıyla. Evet. Tamam. Akrabaları, kele aynakları ve balıkçılar yine akrabayı yani söyledim to toparladım. Efendim? Neyse bir şarkı arası verelim bu kadar yanlışın üzerine devam edeceğiz <gülüyor> biyolojiye. <gülüyor> Ama efendim kişi e, kabahatin bilmek gibi ifade olmazmış diye çok da Canım, önemli çok bir söz söyledin, evet. Bizim toplumda çok az olan bir şey olduğu için bu. <gülüyor> efendim şarkımız e, Katie Costello'dan geliyor. Ever since the store came. since the store came we've heard of scholarly pride and passionate drive ever since the store came we've heard the flag at highest high, looked at by dishonest eyes and now that we're vacant with a badge on a chest We preach of good ethics, the great A, what success, but our shells are painted gold, and our minds are All along Then happiness comes Ever since the store came No one seen the ways We are blind To the walls built inside And now that we're vacant With a badge on a chest We preach of good ethics great A, what success But our shells are painted gold And our minds are red There's no formula to uphold Laws of the unruly And standards of the seemingly wise Dissolve beneath the stereotype see my And our shells Kamus'la güreşteyiz Açık Radyo 94.9'da. E, Leylekli le bir şarkı bulmakta biraz zorlandık ama. Zorlandık ama bunu çok, bunu çok, çok, çok güzel güzellik. bir şarkı. Evet. Çok güzel bir şarkıymış. Efendim biyolojisine devam edelim. Familiyası leylekler dedik. E, leyleklerin alt e, e, grubunda aklayelekler var. Ciconia, Ciconia diye okunuyor bildiğim kadarıyla. Bizim hani bildiğimiz lelek, aklayelek. E, bunların işte boyları aşağı yukarı 110 santim, ağırlıkları 5 kilogram kadar. E, vücutları beyaz. E, yan, e, yalnız uçmuyorlar bunlar. İşte e, telekleri, tüyleri siyah oluyor. E, gaga bacakları ve ayaklar kırmızıdır. Ee, yavrularına ıslak besin verirlermiş sürleri halinde göç ediyorlar. Yazın, Solucanlar falan. Evet yazın baya bir çeşit hani duruma göre işte o, o coğrafyadaki işte kurbağa böyle, fare her şeyi yiyorlarmış aslında. Yani boğuluk için aslında hangi hayvan görüyoruz. türündeyse Eğer göçtükleri yerlerde onunla besleniyorlar. Fareyle de beslenebiliyorlar. Yazın ülkemizde bulunuyorlar. Kışın Afrika'ya göç ediyorlar genelde. Bizim ülkemiz için geçerli olan kısım. Mart-Nisan ayında yuva yapmaya başlıyorlar. İşte 30-35 gün gibi bir kuluçka süreleri var. Yavrular 54-64 gün arası sonrası uçuyorlar. Aşağı yukarı 20-21 yıl 20'li yıllar civarında yaşıyorlar. Bir de bu çiçonia nigra var. Kara leylek. Bu da vücut tüyleri yeşilimsi siyah Yalnız karın bölgeleri beyaz Onlar biraz daha az yaşıyorlar anladığım kadarıyla En fazla işte 18 yıl yaşarlar diyor Ali evet. Demirsoy kitabında Gene de bu coğrafyada görülen bile elektriği evet, aslında Evet görülüyor evet doğru Bunlar var biyolojide evet bende de e, Animalium diye bir kitap var çok keyifli bir e, kitap e, Hayvanlar Alemi Müzesi diye geçiyor İş Bankası yayınlarından basılmış özellikle çizimlere öne çıkan bir kitap orada e, bu e, büyük akraba e, kitlesine, içine flamingoları da alan e, bir e, grubun içinde olduğunu söylüyor e, bu ince uzun bacaklı ve aynı zamanda boyunlu kuşlar e, grubu olarak kabul ediliyor e, bunların bir kısmı göçmen e, ve sınıfının e, en ünlüsü de aslında bizim beyaz leylek diye bildiğimiz Bak, ülkemizden leylek, geçen, evet. evet çünkü mesela Amerika'da da Amerika leyleği denen biraz daha değişik bir leylek var ee, onun dışında internetteki çeşitli kaynaklardan e, ayrı ayrı bilgiler bu, bulduk. Yani bir biyologlar.com var, springalive.net var. Hep birbirini doğrulayan e, bilgiler. Mesela erkekleri dişilerinden biraz daha büyükmüş leyleklerin. Bu benim ilgimi çekti çünkü... Birçok hayvanda dişiler biraz daha iri ve tombalak oluyorlar hı hı. E, etçil oldukları zaten senin söylediğin bilgilerden çıkıyor e, sulak alanların gittikçe azalması sebebiyle sayılarının azaldığı bilgisi var bu senin bahsettiğin savaşların olduğu alanlarda da geçerken ne yapıyorlar hikayesiyle birlikte hı hı. Hı hı. anılabilir. Sismalı ile birlikte tabii sulak alanlarda azalıyor. Evet tarım arazileri yok oluyor. Beh sai, devo saire. Leylek göçü başlı başına ele alabileceğimiz bir başlık Güney İspanya'ya Afrika'ya doğru uçuyorlar bizim bölgemizden Avrupa Asya bölgesinden bahsediyorum uzun uçanları bazen 12 bin kilometre kadar bir uçuş yapabiliyorlarmış süzülerek uçan hayvanlar bunlar bu ilginç sürekli kanat çırpan hayvanlar değil hı hı. sıcak hava akımlarını buluyorlar yükselip yükselip yükselip sonra o sıcak hava akımının üstünden süzülüyorlar. Aa, veriyorlar kendileri <gülüyor> akıma. <gülüyor> Aynen öyle çok kendilerini çok yormuyorlar. Mantıklıymış. <gülüyor> zaten kuşlar yapısal olarak böyle çok hem hafif hem o telekler içleri boş alanlar çok olduğu için süzülmeye çok uygun. Şimdi bu sıcak akımı takip ettikleri için gündüz uçuyorlar zaten. Geceliğin hmm. konaklıyorlar ve rotaları da bu yüzden karaya bağlı yani böyle okyanusları ve çok büyük Yük denizleri geçmiyorlar. Ee, batıda Cebeli Tarık'tan geçerek aşağı hmm. iniyorlar. Doğu'da da İstanbul Boğazını kullanıyorlar. O yüzden evet. çok sık görüyoruz biz. Ee, ...işte... programın başında söylemiştim. Başlık kaçıran dinleyicimiz varsa e, genellikle 10 binden fazla leylek görmek mümkün. Ama 1972'de gibi sayımda 300 bin yaklaşık hmm. leylek sayılmış. Hatay ve Trakya arası uçuşlarının 3 ila 7 gün sürdüğü hava koşullarına göre söyleniyor hmm. bir fikir vermesi için söylüyorum böyle e, efendim. Aslında vardığımız kelimeler de bu arada söylenebilir evet. Değil mi? Göç neler bir neler? kere hemen Göç tabi yani bu kadar bahsettik bir seyahat hali de var Seyahat Başka ne var? Yuva var sonra durdukları yerde çünkü yuvalarıyla çok onları evet, anıyoruz Evet çok meşhurlar yuvalarıyla olur olmaz her yere yuva yapıyorlar İnsanlara da yakın yerlerde de, yani yuva evet. kurabiliyorlar o yüzden de hani aşinayız. Ve uğurlu Hayvana. sayılıyor aslında çoğu zaman. Bir evet. evin damına kurmuşsa yuva evet, şans getirdiğine diyorsun, inanılıyor. Böyle elektrik direklerine, cami kubbelerine her yere yapıyorlar hayvanlar. Doğru. Uğurlu oldu söyleniyor. Tabii bu bizim de hani programla ilgili bahar yazlığı da çağrıştırıyor tabii. Evet, direkt bahar aslında. O hmm. hemen görünce geldi diyoruz ha. bahar ve yaz. <gülüyor> Uğur dedik. Tabii bebek diyebiliriz. O klasik e, inanış e, işte bebekleri getiriyor. Tevatürü. Evet, aslında hani hem Avrupa'da da hem de Türk coğrafyasında da hani bu söylem var. Şey efsane hani olan bildiğimiz... Ama tam kökenine varamadım ben, bulamadım yani. Evet, ikimiz Bunlar de çok araştırdık. Aklı başında bir açıklama bulamadık aslında. Evet. Bugün dinleyicilerimize çok pas atıyoruz. Bilen bulan varsa <gülüyor> bize ulaşsın. Neylekler bizi niye getiriyor efendim? Efendim, aslında mantıken en çok gördüğümüz ve taşıyabilecek büyüklükte bir kuş olduğu için... ...diye düşünüyorum. Bir de öyle... ...yuvaları yapıyorlar falan bayağı kocaman. Anacım beş kilo kadarcıkmış zaten. <gülüyor> evet ama düşünsene hani diğer kuşların... ...yanında bayağı ee, bir büyük. Hafif çekiyorlar. Duruyor, evet. Sen de... Semboller, Semboller sözü var. var. Larus'un. Burada... E, ...Hristiyan dünyasında... ...leylek saflığın ve azmin... ...sembolüymüş. Hmm. Hatta bu e, bir tanesi... ...Aziz Basilus diye biri... E, Leyleğin yaşlılara gösterdikleri hoş tutma tavırları ebeveynlerine şefkatli olması bakımından çocuklarımıza yeterli bir ders olacaktır diye bir kelam eylemiş. Burada da herhalde yaşlılıklarında hayvanlar yaşlanınca leylekler genç leylekler tarafından. E, nasılsa nasıl oluyorsa kollanıyorlar. kollanıyorlar anladığım kadarıyla evet ya tam buna paralel bir bilgi var ee, hani semboller sözlüğünden çıkıyorum ama e, bunlar yaşlılar kolluyor gençler yaşlıları kolluyor onun yanında insanların da leylekleri kolladığına dair ha, evet. e, Osmanlı döneminde Bursa hafaflar çarşısındaki esnafın aylıkla tuttuğu yaşlı bakıcılar her gün sadaka parasıyla işkembe alıp bakıma muhtaç leylekleri besliyorlarmış Evet çok güzel. Ee, Keza Vakfı Gurebayi Laklakan yani gariban leylekler vakfı anlamına geliyor. Böyle bir vakıf var yani. O da Bursa'da bildiğim kadarıyla. Evet, e, o da yaşlı ve sakat leyleklere bakan bir vakıf çok ilgimi çekti. Hı. Keza Tokat civarında da Leylek Gilliği denen ilkbahar göçünde leyleklere ekmek atılması böyle Hı. taşvurun ekmeklerini toparlayıp bir ritüel değil mi? Böyle bir ritüel varmış. Kestim ama Keremciğim. Yok estağfurullah ben de zaten o bilgi bitmişti canım bana da aklıma şey geldi. Bursa civarında Leylek Festivali de yapılıyor bildiğim kadarıyla. Bu Ulubat Gölü'nün korunması, tanınması, Söz... çevresel problemleriyle ilgili devam ediyorsa bilmiyorum ama o aklıma geldi. Bursa'da bir kelime olarak sanki çıkıyor böyle evet. kelimeler Leylek arasında. Leylek seven, seven bir ilimiz diyelim. Efendim <gülüyor> Deniz Gezgin'in hayvan mitosları selden basılmış. Orada birkaç değişik bilgi var. Mesela Hun İmparatoru Atilla'nın e, Akila'yı kuşattığında e, damları yuva yapmış. Leyleklerin yuvalarını ve yavrularını bozarak yavruları alıp yuvalarını bozarak e, kendi dışına kaçtıklarını görüyor. Hı. Bunu şehrin düşeceğine yorarak şehri kuşatıyor. Böyle hmm. bir bilgi var. Ee, Şimmel'den almış bunu gezgin. Sonra Müslümanların e, cami minaresine yuva kuran leyleği mübarek bir hayvan olarak gördükleri bilgisi var. Hatta ben buna biraz şüpheli yaklaştım. Yani minareye de nasıl yapacak falan gibi. Fakat bir görsel buldum. Hmm. Ama tabii e, ucu kırılmış bir minare, minare bu aslında. Evet. E, leyleği mübarek bir hayvan olarak görmek şeye de yansıyor. Ama bu, cami kubbelerine de yapılıyor. Avar yani. Var var. Evet. O bol bol. ...ol var Allah da Allah. burada minare deyince... Hı, ...dedim evet, minare atıyorlar herhalde. Zor olabilir, evet. <gülüyor> <gülüyor> e, bu, beyaz tüyleri ve sık sık yolculuğa çıkmaları... ...nedeniyle hacılara benzetiliyormuş... Hmm. ...Müslümanlarca. Allah Allah. Keza çıkardıkları lak lak sesi... ...Arapça... ...el mülk lak, el iz lak... ...el hamd lak... E, ...diye bir ifade var... Öyle yorumlanıyor çünkü içinde sürekli lak lak lak olduğu için bunun anlamı da mülk senindir, izzet senindir, hamd senindir diye tarihe bir gönderme hmm. var. Böyle bir anıyorlar gene Şimmel'den almış. Keza aynı kaynakta hayvan mitoslarında Mısır'ın Güney ve Hint ülkesinde yaşayan e, pigmelerden bahsediyor. pigmaliler diye geçiyor e, bu kaynakta. E, bunların e, aslında bizim e, leyleklerle olan e, olumlu ilişkimiz gibi bir ilişkileri yok. Biraz korkuyorlar ve mücadeleleri var kültürlerinde hmm. anlatığım kadarıyla. E, bir hikaye var e, pigmalilerin e, mitolojisinde. Oinoe diye çok güzel ve küstah bir kız var. O kadar küstah ki tanrılara bile e, saymıyor. Özellikle Hera ve Artemis bundan hiç haz etmiyorlar. Ee, bir gün evleniyor bu Oino'ya. Çocuğu oluyor. E, Hera ceza olsun diye Oino'ya'yı leyleye çeviriyor bebeği olduktan sonra. Hmm. Bu leylek Oino'ya oğlunu almak için yaklaştıkça e, pigmeler ona silah çekiyorlar, uzaklaştırıyorlar. Bu toplumla leylekler arasındaki mücadeleyi simgeleyen bir hikaye olarak anlatılmış. Güzel bir hikayeymiş ama zamanımız doluyor. Aslında edebiyatta Ay da, doluyor, da evet. bahsettiğimiz, bahsedeceğimiz şeyler vardı ama olmadı. Ece, Ece Temal Kur'an'ın Dedim, eline bakıyor şu an. İşte burada Leyle görgüsü vardı. <gülüyor> Haldun Tanner var, bir film var, Leyle'in Geciken Adamı diye, Ancelo Pulos'un. Aa doğru. Kendisini evet, yani problemlerini anlatan Ancak... şey var. E, yani bu göçmen kuşları anlatan kuşlar kanatlı uygarlık diye bir film var. Ben sadece Ece Temel Kuranın olmayan kuşlar ansiklopedisinde iki bölüm var. Geçmiş gün Leyle'yi ve kendi kendine Leyle'yi diye tavsiye ediyorum sevgili dinleyicilere. Kara Kargadan basılmış. Tavsiye ederek iyi. Ya... Allah görüşmek üzere haftaya. Hoşçakalın. kalın.